Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bu dersimizin konusu kardeşler. Alimler neden ihtilaf ediyorlar? Neden ayrılığa düşüyorlar? Yani şu an baktığımız zaman birisi bir şey diyor. Oradan birisi başka alem başka bir şey diyor. Biz kime uyacağız? Ne yapmamız lazım? Bizim mevkifimiz nedir bu? Bu ihtilafların sebebi nedir? Bu mezhepler neden ortaya çıkmış? Kısaca ondan bahsedelim inşallah. Bilindiğiniz gibi, bildiğiniz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar, insanların bir sorusu olduğunda, bir problemi olduğunda Geliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlardı. Ve peygamber de cevaplıyordu. Veya soruyorlardı, ayet iniyordu. Allah ayet ayetlerin birçoğunda Allah diyor ki: "Yeseluneke, ماذا احل؟ ماذا احل لهم?" Sana soruyorlar, ne helal kılındı? "Yeseluneke, ماذا ينفقون?" Sana soruyorlar, ne infak etsinler? "Yeseluneke anil enfal." Sana soruyorlar, enfal Ganimet nedir? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ Sana aylardan soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ haram Sana haram ayından soruyorlar. Bütün bu ayetler anlıyoruz ki demek ki sahabe peygambere sormuş. Hemen ayet ilmiş. يَسْأَلُونَكَ يَسْأَلُونَكَ di ilmiş ve ayetler bunları beyan etmiş ve açıklamış. Dolayısıyla... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ihtilaflar çıkmadı. Niye? Çünkü peygambere gidiyorlardı, soruyordu. Peygamber de cevabı veriyordu. Kimse diyemez ki yok benim kastım şu, benim ben başka bir şey şey diyorum diye. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu, bunu beyan ediyordu. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra insanlar haliyle zayıf yarattıklardır. Akılları, anlama e, şekilleri farklıdır. Haliyle ihtilafa düşmüşlerdir. Birisi şöyle anlamış, birisi böyle anlamış, birisi e, başka türlü anlamış. E, görüş ayrı, ayrılıklara düşmüşlerdir. Ancak bu görüş ayrılıkları sadece fıkhi konularda olmuştur. Amellerde, namaz, oruç, abdest bunlar nasıl olurdu? Akide'de ise e, kendi kafana göre bir şey çıkartamadığına göre akide'de e, peygamberden geldiği şekilde im iman etmek öyle iman etmişler. Akide'de bir problem olmamış. Sonradan ortaya çıkmış problemler. Fıkıhta ise e, bazıları başka türlü anlamış. Bazıları başka türlü anlamış. İhtilaflar ortaya, ortaya çıkmaya başlamışlar. Bu ihtilaflar ortaya çıktığında bu ümmetin büyük alimleri ortaya çıkmış. İmam Şafi, Ahmet İbni Hanbel, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Bukhari, Muslim, Sufyan-ı Thivri, Sufyan, Sufyan Uyeyne gibi büyük alimler ortaya çıkmış ve insanlara fetva vermeye başlamışlar. Çünkü insanlar kendileri Kur'an'a alıp, sünnet'e alıp hüküm çıkartamazlar çoğu. Çünkü o kadar ilimleri yok. İlimleri olmadığından dolayı ne yapmışlar? Güvendiği alimlere sormuşlar. Güvendiği alimler kim? O zamandaki alimler. Fakat bu alimlerden dört tanesinin mezhebi, görüşleri bu zamana kadar gelmiş. Veya şöyle diyeyim, dört tanesinin takipçileri bu zamana kadar gelmiş. O da Ebu Hanife, Şafii, İmam Malik ve Ahmed İbni Hanbel Bunların talebeleri bu imamların görüşlerini yaymışlar. Yaymışlar ve bu zamana kadar gelmiş. İnsanlar da ne demiş? Bakın demiş. Ben kendim Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartamıyorum. Ben Ebu Hanife'yi imam olarak kabul ediyor. O ne derse ben onu alacağım. Ben bil, bil, bilmiyorum. Çünkü Allah diyor bilmiyorsanız bilene sorun. Ben bu alime güveniyorum. Bazı insanlar Ebu Hanife'nin görüşünü almışlar. Bazıları da demiş ki ben Şafii'ye güveniyorum. Ben onun görüşünü alıyorum. Bazıları da İmam Malik bazılar da İmam Ahmet. Böylece mezhep ortaya çıkmış. Gidilen bir yol. Yoksa bu imamlar dememiş ki ben mezhep kuruyorum. Benim her dediğim hak her dediğim hak bunu alın falan dememişler. İnsanlar kendileri hüküm çıkartamadığından dolayı onlara güvenmişler. Onların dediklerini kabul etmişler ve böylece bu zamana kadar gelmiş. Aynı şekilde diğer bazı alimlerin İbn -i Cerir et Taberi gibi onların da farklı görüşleri vardı fıkıhta. Ancak onların e, takipçileri, talebeleri mezheplerini bu, bu zamana kadar e, getirmemişler. Bir müddet sonra kesilmiş ya hepsi Şafi olmuş, ya Maliki olmuş veya diğer dört mezhebe e, girmişler. Kısaca e, mezhep böyle ortaya çıkmış. Peki bu e, dört imamın arasındaki ihtilaflar neden dolayı olmuş? Yani niye birbirinden, Kur'an'ımız bir, sünnetimiz bir, niye bunlar ihtilaf ediyor? Niye görüş ayrılıkları var? Bunların birkaç sebebi vardır. Bu sebeplerden bir tanesi, belki de o imama delil ulaşmamıştır. Delil ulaşmamıştır ve kendi görüşüyle amel etmiştir. Yani alim dediğin, imam dediğin her şey bilecek diye bir kayda yok. Bu Allah'a mahsustur. E, belki bazı deliller kendisine ulaşmamış. Ulaşmadığında ne yapmış? Ne yapmış? Kendi görüşüyle amel etmeye başlamışlar. Dolayısıyla bana ulaşmamış, fulana ulaşmış, fulan hadisle amel etmiş. Ben ise kendi görüşümle amel etmişim. Burada hata, tabi bana göre hata değil. Çünkü ben bana ulaşmamış. Allah yükleyemediğin yükü sana yüklemez. Ancak doğru hak kimdedir? Hadisle amel eden, delille ona ulaşmış. Dolayısıyla hak bundadır. Benden sonraki gelenler bakması lazım. Bana delil bu imamın bunu böyle diyor ama belki kendisine delil ulaşmamış. Diğer imamda delil var. Dolayısıyla ne yapmam gerekir? Diğer imamın deliline uymam gerekir. Bu sebep bir tanesi budur. Ki bu sahabe zamanında da böyle bir şey olmuştur. Delil ulaşmadığı. Ömer radıyallahu teala anhu Şam'a gideceğinde dediler ki Ömer radıyallahu teala ya. Şam'da taun var, hastalık var. Sakın girme. Bazıları da der ki gir. Ömer radıyallahu taala bunun üzerine istişare ediyor ve girmeme kararı veriyor ve geri dönüyor. Şam'a girmedin. Ondan sonra Abdurrahman İbn Avf geliyor. Diyor ki Ömer radıyallahu taala ya, diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işittiğini, şunu işittiğin, şunu duydum diyor. Peygamber dedi ki bir yerde bir hastalık olduğunu, tağın olduğunu duyarsanız sakın oraya gitmeyin. Eğer kişi o hastalık olan yerde ise oradan da çıkmasın. Hastalık olan yerde ise oradan da çıkmasın diyor ve Ömer radıyallahu teala seviniyor. Diyor, demek ki doğru yapmışım diyor. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını olan Ömer radıyallahu teala anhu dahi bir hadisi bilmiyor. Sonradan bir sahabe geliyor ona açıklıyor. Demek ki Ömer radıyallahu teala anhu bilmiyorsa diğer mezhep imamları da belki bazı hadisler kendilerine ulaşmamıştır ve kendi görüşüne göre amel etmiştir. Dolayısıyla ihtilaf çıkmıştır. Hadise uyanlar hadise uymuştur kendisine ulaşanlar. Uymayanlar da kendi görüşüne göre amel etmişlerdir ve ihtilaf bu sebepten dolayı çıkmıştır. Aynı şekilde yine Ömer radıyallahu talağanı evinde iken bir adam geliyor, sahabenin bir tanesi kapıyı vuruyor. Bir defa vuruyor, iki defa vuruyor, üçüncü defa vurduktan sonra geri dönüyor. Ömer radıyallahu anh da meşgul, yani tam olarak duymuyor, meşgul. Adam gittikten sonra hatırlıyor ya, birisi kapıya mı vurmuştu ne falan diyor. Evet diyorlar diyor, kim vurdu falan çağırın. Adamı çağırdı diyor, sen niye üç defadan sonra gittin diyor. Adam diyor ki, sahabe peygamberden şunu işittim. Biriniz kapıya üç defa vursun, açmıyorsa geri dönsün. israr etmesin. Ömer radıyallahu da şaşırıyor, ben böyle bir şey hiç duymadım diyor. Diyor, sen peygamberden mi işittin diyor, evet peygamberden işittim diyor. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anhu dahi belki bir hadisi bilmeyebilir başkası bilebilir. Kaldı ki mezhep imamları da aynı şekilde. Dolayısıyla ihtilaf bu sebepten dolayı da çıkabiliyor. Başka bir sebep kardeşler mezhep imamına alime hadis ulaşmış fakat o alim o hadisi nakledene güvenmemiş. Demiş ki bu hadis bana göre hadis ulaştı. Demiş ki bu hadis güvenilir değil yani zayıf demiş. Dolayısıyla ben bu hadisle amel etmem demiş. Çünkü zayıf hadislerle amel e, amel edilmez. Amel edilmez. Çünkü bazılarına ulaşıyor bazıları o hadisleri zayıf görüyor. Dolayısıyla hadisi kabul etmiyor. Buna misal verecek olursak yine sahabele zamanında da böyle bir olay oluyor. Fatıma binti Kayıs e, kocası Fatıma binti Kays üç defa e, boşuyor. Boşadıktan sonra e, eski kocası, boşadığı koca ona yemek gönderiyor. Fatıma binti Kayıs da kabul etmiyor. Ben bu yemeği kabul etmem diyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar, haber veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, la nafqa taleha ve la Ona ne nafaka var ne de ev var diyor. Boşanmış artık senin karın değil. Onu kendi evinde oturman, ev vermen gerekmez. Aynı şekilde yemek vermen de, ee, yemek vermen de ee, gerekmez. Sonra bu hadis Ömer radıyallahu Teala anha bu hadisi bilmiyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demin ki hadisi Ömer radıyallahu Teala anhu ya e, bilmiyor ve Ömer radıyallahu Teala anhu ya anlatıyorlar. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle dedi. Ömer radıyallahu Teala anhu de diyor ki e, o anlatan kişi diyor ki belki o kadın diyor Peygamberden e, duymamıştır diyor. Belki sen yanlış yapmışsın diyor. Adamın anlattığına Ömer radıyallahu teala anhu güvenmiyor. Yani o kıssayı Ömer radıyallahu artık zayıf mı görüyor, hata yapabilir mi görüyor. Ömer radıyallahu kabul etmemeyi şey diyor. Çünkü diyor ki belki hata yapmıştır, belki duymamıştır, belki sen hata yapmışsın değil. O hadisi e, kabul Etmiyor. Sonra başkası geliyor. Diyor ki evet ben de duydum diyor. Ondan sonra Ömer radıyallahu teala onu kabul ediyor. Dolayısıyla yani bazı alimler bazı hadislerle amel etmiyorlar. Niye? Çünkü o hadisler belki o alim o hadisi zayıf olarak görüyor. Belki güvenmiyor. Ondan dolayı kabul etmeyebiliyor. Aynı şekilde deminki zikrettiğim kısa da Ömer radıyallahu ana kapısını vuran ondan sonra üç defa giden Ömer çağırıyor Rasulullah ﷺ diyor sen niye böyle yaptın diyor peygamberden böyle işittim şeyitmiyor Ömer ﷺ güvenmiyor diyor bir kişi şahit daha getir başka bir şahit getiriyor sonra ben de duydum diyor sonra Ömer ﷺ buna buna inanıyor dolayısıyla bazı alimlere belki hadis ulaşmış fakat kendisi onu e, zayıf olarak görüyor ve amel etmiyor bu da e, sebeplerden bir sebep aynı şekilde bazı alimlere Hadis ulaşıyor. Hadisi sahih olarak kabul ediyor, güveniyor. Ondan sonra hadisi unutuyor. Çünkü herkes unutabilir. Unutuyor, ondan sonra kendi görüşüyle amel ediyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi namaz kılıyor. Ve namazda bir ayeti unutuyor. Ayeti atlıyor, başka ayete geçiyor. Soruyu söylüyorlar böyle böyle. Peygamber diyor ki hatırlatsaydınız ya bana arkamda. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi unutabilir. Kaldı ki diğer alimler, kaldı ki alimler unutmasın. Dolayısıyla bazen alime hadis geliyor, güveniyor. Ondan sonra alim o hadisi bir müddet sonra unutuyor. Sonra kendi görüşüyle amel ediyor. Bundan dolayı da ihtilaflar bu sebepten dolayı çıkabiliyor. Buna e, örnek verecek olursak, Ömer radıyallahu teala anhu ve Ammar ibni Yasir bir gün çölde gidiyorlar. Su bulamıyorlar. Su bulamayınca Ammar toprakta yuvarlanıyor. Sonra namaz kılıyor. Ömer de kılmıyor. Su yok. Daha bilmiyorlar hükmü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Peygamber de diyor ki işte sen namaz kıldığından dolayı sana iki ecir var diyor. Sen doğru yaptın diyor. Ancak teyemmumi böyle yap diyor. Elini vur sonra yüzüne ve eline çal diyor. Temmin böyle olur diyor. Namaz kıldığında yani Ammar İbn Yasir'e e, doğruluyor. Çünkü hak bir tanedir. Sonra peygamberin vefatından sonra Ammar İbn Yasir bu hadisi insanlara anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. Ömer radıyallahu diyor, duyuyor diyor ki çağırıyor onu yanına. Diyor ne oldu? Niye bunu anlatıyorsun diyor? Böyle bir hatırlamıyor musun? Böyle böyle olmuştu. Ben kılmıştım, sen kılmamıştın diyor. İttakil Allah'tan kork diyor. Ben böyle bir şey bilmiyorum diyor. Unutuyor Ömer radıyallahu Teala Sonradan diyor ki ey Allah, ey emirü'l emri diyor. Eğer istemezsen anlatmayayım diyor. Sonra Ömer radıyallahu diyor ki eğer sen bunu kesin olarak biliyorsan, hatırlıyorsan anlat diyor. Dolayısıyla Ömer radıyallahu teala anhu dahi bir, şeyi, bir hadisi unutuyor. Bir kıssayı unutuyor. Aynı şekilde alimler de bazen hadis geliyor. Sahi hadis ancak ne yapıyor? Unutuyor. Sonra kendi görüşüyle amel ediyor. Bundan dolayı da ihtilaflar, ıı, ihtilaflar ıı, çıkıyor. Başka bir sebep ise ihtilafların. Bazen Ayet kendisine ulaşıyor. Hadis kendisine ulaşıyor fakat ayeti veya hadisi başka türlü anlıyor. Herkesin aklı bir mi? Bir değil, başka türlü anlıyorlar bazen. Başka do, do, dolayısıyla ihtilaf ortaya çıkıyor. Ayrı görüş ortaya çıkıyor. Bir örnek vereyim. Allah Teala diyor ki: "Ve in kuntum eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya biriniz tüfaletten gelmişse veya kadınlara ellemişseniz ve su bulamamışsanız teyemmüm edin. Kadınları ellemişseniz. Bazı alimler diyor ki burada eulâ mestumun nisa. Kadınları ellemişseniz bazılar diyor ki ellediğin zaman tamam abdestin bozuluyor. Şafi'leri diyor kadın ellediğin zaman ama. Bazılar da diyor ki buradaki ellemekten maksat diyor kadınla birlikte olmak. Yani cima etmek. Buradan maksat odur diyor. Bazılar da diyor ki yok buradaki maksat şehvetle ellediğin zaman abdest bozulur diyor. Bak hepsi e, başka türlü anlamışlar. Bundan dolayı bundan dolayı ihtilaflar e, çıkabiliyor. Tabii ki doğru olan görüşü burada. E, buradaki maksat İbn Abbas'ın dediği gibi Birlikte olmak, cimadır. Yoksa ellemekten abdest bozulmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımını öpüyor ve namaza gidiyor. Abdest almadan namaza kıl, e, gidiyor. Ondan dolayı anlıyoruz buradaki maksat bu oldu Dolayısıyla bazen hadis falan geliyor ancak ve ayet geliyor ancak hepsi başka türlü anlaya, e, anlayabiliyorlar. Aynı şekilde başka bir örnek vereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Ahzeb e, savaşından sonra Diyor ki, La yusalliyenne ahadun el asra illa fi beni kureyda. Ahzaptan sonra Yahudilerle savaşacak. Beni kureyda Yahudilerle. Diyor ki, hiçbiriniz ikindi namazını kılmasın ta ki beni kureyda kabilesinde kılsın. Oraya gelince kılın diyor. Şimdi bazı sahabeler bu, peygamberin bu sözünden şunu anlıyorum kılmayacağız. Vakit geçse dahi kılmayacağız ta ki Beni Kureyde'de kılacağız. O yerde kılacağız. Bazıları da şunu anlıyor. Diyor, "Vakit yani geçilir mi? Vakit namazlar vakitte kılınır." Ancak peygamberin buradaki kastı "acele edelim" diyor. Bir an önce kılıp hemen gidelim, acele edelim diye anlıyorlar. İkisi bazı sahabeler kendi aralarında ne yapıyor? Yanlış anlıyor. Bazıları yanlış alıyor, bazıları doğru anlıyor. Sonra peygambere soruyorlar. Peygamber diyor ki benim kastım hızlı olmanızdı." deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Dolayısıyla ihtilafın sebebi de bazen hadisler var, ayetler var diyorsun. Niye ihtilaf bunu? birisi başka türlü anlamış, diğeri de diğeri de başka türlü anlamış. Bazıları da e, sebebin yani ihtilaf sebebin başka bir sebepte ihtilafların sebeplerinden bir sebebi ise bazen Hadis kendisine ulaşıyor. Alimin. Fakat bu hadisin veya bu delilin neshedilmiş olduğunu, mensuh olduğunu bilmiyor. Neskedil, mensuh olduğunu nesh biliyorsun. Yani hükmü geçersiz sayılıyor. Daha sonra başka bir delil ile. Bilmiyorlar. Bunu örnek verelim. İbni Mesut radıyallahu teala anhu eee namazda ilk İslam'ın ilk zamanları eee rükuda tatbik denilen bir şey vardı. Yani elini e, bacaklarının arasına koyuyordun. Dizlerinin üstüne değil, bacak arasına koyuyordun. İslam'ın ilk zamanları. Daha sonra bu hüküm kaldırıldı. Yerine başka hüküm getirildi. O da dizin üzerine koyma namazda. İbn Mesud radıyallahu teala anhu ise bir gün e, Alkama ve Esvet denilen iki e, tabi'nin yanında namaz kılıyor ve halen elini bacaklarının arasına koyuyor. Diyorlar sen ne yapıyorsun? Peygamber böyle öğretti diyor. nes olunduğunu, hükmü geçtiğini i̇bn Mesud Mesut radıyallahu anhu bilmiyor. Sonra ona anlatıyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onun hükmünü geçersiz saydı böyle öğretti. Dizin üzerine koymamızı öğretti diyor. Yani bazen alime delil geliyor. Fakat o alim o delilin mensuh olduğunu, hükmünün geçersiz olduğunu başka bir ayetle bazen bilmeyebilir. Dolayısıyla o ayetle ve o hadisle âlen hüküm verebilir ve ihtilaf ondan dolayı ondan dolayı çıkabilir. Aynı şekilde ihtilafların başka bir sebebi ise bazen delil alime geliyor. Fakat alim diyor ki bu delil doğru sahih ancak bu delile çatışan, o öyle görüyor. Daha güçlü bir delil var diyor. Onunla çatışan, öyle görünen, daha güçlü bir delil var diyor. Ben bu delille amel etmem. Daha güçlü olan, daha güçlü olan delille amel edebilirim diyorlar. Buna örnek nasıl? Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhu riben nesi'e kabul ediyordu. Ribel fadlı kabul etmiyordu. Riba faiz yani. Riben nesiye ne demek? Ee, parayı misal örnek vereyim anlarsınız. Parayı parayla satıyorsun. Hemen o anda satman lazım. Yani doları diyelim euro ile. Hemen o an vermen lazım. Bunu yarın e, veremezsin. O zaman faize giriyor. Riben nesiye diyorlar ona. Bu faiz. Yani tecil etme. Tecil etme faizi. Başka bir faiz türlüsü de var. O da e, misal iki kilo e, iki kilo buğday ve hurmayı sen üç kilo hurmayla satıyorsun. Değiştiriyorsun. 2 kilo hurmayı üç kilo hurmayla değiştiriyorsun. Bu da faiz. Bu da çünkü iki kiloyla ise iki kilo olması lazım. Üç kilo yapamazsın. Bu da Buna da ribel fadl diyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu teala anhu bu ribel görmüyordu. Diyordu bu caiz. Niye? Çünkü diyordu ki peygamberden şunu işittim. riba fil finnesiye. Riba faiz ancak nesiye de olur. Yani birinci türde olur. Bunu ben işittim diyordu. Ee, bu hadis daha güçlü diyordu. Sonra başka bir hadis var riba hem nesiye de hem de ziyade fadıl da olur. Hadisi diyordu bu hadis güçsüz hadis. Demi hadis daha güçlü diyordu. Dolayısıyla fadıl ribayı faizi görmüyordu i̇bn Abbas sallallahu aleyhi Yani burada anlayacağınız kardeşler bazen alime delil geliyor. Kur'an geliyor, sünnet geliyor fakat diyor ki bu diğer taraftan daha güçlü bir şey var diyor. Daha güçlü bir delil var diyor. Ben bunu amel etmem diyor. Daha güçlüyle amel ederim. Tabi o kendi görüşü. Belki de daha güçlü değildir. Ancak o onun daha güçlü olduğunu zannediyor. Dolayısıyla bir hadisi terk ediyor. Amel etmiyor. Dolayısıyla ihtilaf ihtilaf ortaya çıkıyor. Bu da sebeplerden bir sebep. Başka sebep Ne? Bazen alim hadisi alıyor fakat hadisin zayıf olduğunu bilmiyor. Hadisi sahih zannediyor ama hakikaten hadis nedir? Zayıftır. Veya hadisi alıyor fakat hadisi e, yanlış bir şekilde anlıyor. Yanlış, yanlış şekilde anlıyor. Örnek verelim. Bazı insanların, bazı alimlerin diyelim tesbih namazı var. İşte iki rekat her namazda... Ee, Fatih okuyorlar. Ondan sonra 15 defa bir zikir yapıyorlar. Bu hadis bazı alimler tesbih namazı var demişlerdir. Ama niye var demişler? Çünkü bu hadisi sahih kabul etmişler. Halbuki hadis zayıftır. Araştırdığın zaman iyi hadis zayıftır. Alimler bunu bazı alimler demiş ki tesbih namazı var. Ee, ancak zayıf olduğunu bilmemişler. Zayıf olduğunu bilselerdi Yok derlerdi. Dolayısıyla ihtilaf bu sebepten dolayı çıkmıştır. Yine e, başka bir örnek vereyim. Nasıl anlamı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadisinde zekâtu'l cenîni zekâtu ummihi e, cenin yani hayvanın e, karnındaki e, yavru peygamber diyor ki hayvanı kestiğin zaman yavru da kesilmiş oluyor. İlle yavruyu ondan sonra kesmene gerek yok karnındayken. Bazı alimler bu hadisi şöyle anlamışlar. Şöyle okumuşlar. Zekatulcenin <gülüyor> normalde. Bazıları şöyle okumuşlar. Zekatelcenin. <gülüyor> o zaman mana değişiyor. O zaman mana şu oluyor. Diyor ki e, hayvanı kestiğiniz zaman hayvanın karnındaki çocuğu da kesin. Mana direktmen değişiyor. Yani, yani Başka türlü okuduğun zaman mana değişiyor. Bazı alimler böyle. Başka türlü okuyorlar. Çünkü Arapçada harekeli değil. İstediğin hareketi bazen okuyabilirsin. Bu sebepten dolayı ihtilaf ortaya çıkıyor. Bazılar diyor ki tane işte, filer illa keseceksin. Diğerler de diyor ki yok. Buradaki maksat iş. Buradaki maksat şudur. Kesmene gerek yok diyorlar. Bundan dolayı ihtilaf ortaya çıkabiliyor. Yoksa adamlar, alimler... İhtilaf olsun diye ihtilaf edelim yapmamışlar. Yok adam bu gibi sebeplerden dolayı ihtilaf etmişler. Aynı şekilde bazı kaideleri farklı. Baktığın zaman misal, e, Hanefilerin bazı kaideleri var. Diğer alimlerin bazı kaideleri var. Bu kaideler farklı. Misal örnek vereyim. Hanefiler... E, haber diyorlar bunu. Hanefiler bir şey o o zamanda peygamber zamanda çok oluyorsa e, fakat bir tane hadis gelmişse onu kabul etmiyorlar diyor. Nasıl olur? Bu şey çok oluyor. Bize bir tane hadise ulaşmış. Biz bunu kabul etmeyiz. Çok oluyorsa çok ulaşması lazım. Nasıl olur da bir tane ulaşır diyorlar. Bundan dolayı mesela Hanefiler eee deve kesi, hadiste geçiyor. Deve eti abdesti bozar. Müslimde geçiyor bu. Hanefiler diyor ki misal ben bu hadisi kabul etmem. Niye? E diyor ki devlet o zaman çok yeniliyordu. E çok yenilmesine rağmen bize bir tane hadis ulaşmış. Nasıl olabilir bu? E dolayısıyla kabul etmem diyorlar. İmam Ahmet de diyor kabul ederim volevki bir tane olsun diyor. Böylece ihtilaf oluşuyor. Başka bir örnek vereyim. Hanefilerden bir örnek vereyim. Hanefiler diyor ki misal hadis kıyasa İslam'ın temel şeyine ters düşüyorsa biz kabul etmeyiz diyor. Sonra şey hadisini kabul etmiyorlar misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste biriniz musarrat olan bir ine e ineği aldığı zaman onu e versin ve onunla birlikte bir sa' 3 kilo yani e hurma versin. Musarrat inek ne demek? Eskiden inekleri e memesini bağlıyorlardı ki süt çok görünsün diye süt çoğalsın satacağı zamanda o ipi kaldırıyorlardı ee, ve insanlar diyordu ki bunun sütü çok alalım bunu kandırıyorlardı yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim böyle bir inek alırsa isterse diyor onu versin ineği geri verebilir diyor ve onun yanında bir kiloda 3 kilo da hurma versin diyor. Çünkü sen sütü sağmışsın. O süt ye, aldığın süt karşılığında 3 kilo hurma ver diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hanefiler diyor ki İslam'da asıl olan diyor süt aldıysa süt vereceksin diyor. Süt sen sağdın dolayısıyla geri adama süt vermen gerekir. Kayda budur diyor. Misliyle misli. Sen niye hurma veresin Ben bu hadisi kabul etmem diyorlar. Misal. Dolayısıyla burada ihtilaf ortaya çıkıyor. Başka bir örnek vereyim. Mesela diyor ki, sahabe diyor, bir hadisi rivayet etmişse, sonra o hadisin tersine amel etmişse biz o hadisi kabul etmeyiz diyor. Örnek vereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, köpek bir kaptan yaladığı zaman onu yedi defa yıkasın, başka bir rivayetle sekiz defa yedinci veya sekizinci ile, ile toprakla yıkasın. Bunu rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu teala hanım. Bakıyorsun Ebu Hureyre radıyallahu teala hanım üç defa yıkamış. Hanefiler diyor ki bak bunu rivayet eden Ebu Hanife kendisi hadise muhalefete diyor diyor. Ben bu hadise kabul etmem diyorlar. Cumhur'da diyor yok velev ki muhalefet etsin bizim için önemli olan hadistir diyor. Bundan dolayı, bundan dolayı ihtilaf ortaya çıkıyor. Bazı hanefilerde diyor ki hadis rivayet eden fakih, alim olması gerekir yoksa kabul etmeyiz falan. Değil. Bu gibi sebeplerden dolayı ihtilaf ediyorlar. Yoksa adamlar ihtilaf olsun diye ihtilaf ettiklerinden, keyiflerinden dolayı ihtilaf etmiyorlar. Alimlerin bu sebeplerden dolayı, bu gibi sebeplerden dolayı e, görüş ayrılıkları var. Peki biz ne yapmamız lazım? Yani biz bu durumda bizim görevimiz ne olması lazım? Biz deriz ki insanlar üç türlüdür. Birincisi alim olan insanlar. Bu alim olan insanlar, müştehid olan insanlar başkasını taklit etmesi caiz değil. Körü körüne ben birisine uyuyorum demez caiz değil. Çünkü adam zaten kendisi Kur'an'ı ve sünneti açıp hüküm çıkartabiliyor. Niye daha başkasına körü körüne uysun? Sen alimsin al Kur'an ve sünneti kendin kendin hüküm çıkar. Bundan dolayı ilim ehli diyor ki taklit zaruretten dolayı var diyorlar. Zaruret nedir? Çünkü kimse, herkes Kur'an ve sünneti açıp hüküm çıkartamaz. Dolayısıyla zaruretten dolayı sen birisini taklit ediyorsun. Bir alemi taklit ediyorsun. Bundan dolayı var diyorlar. Ancak adam hüküm çıkartabiliyorsa, alimse o adamı taklit etmesi caiz değildir diyorlar. Dolayısıyla alemlerin taklit etmesi caiz değil. Onlar kendileri hüküm çıkarttılar. İkinci grup insanlar ise ilim talebeleri. Bu ilim talebelerine ilimleri var. Ancak hüküm çıkartacak kadar ilimleri yok. Kur'an'ı aç bundan maksat şudur budur değil. Kendileri hüküm çıkartacak kadar ilimleri yok. İlim talebeleri. Bunlar da yapması gerekir? Bunlar kendileri hüküm çıkarmaz. Ya ne yaparlar? Alimlerin görüşlerine bakarlar. Ebu Hanife ne demiş? Delili ne? Şafii ne demiş? Onun delili ne? Maliki ne demiş? Onun delili ne? İmam Malik. Ha, bu delilleri karşılaştırırlar. Munakaşalara bakarlar. En güçlü neyse onu e, almaları lazım. Yapamıyorsa o zaman taklit eder. İlim talebelerde de bunu yapar. Üçüncü grup insanda nedir? Normal insanlar. İlim talebesi değil. Az ilmi var. E, alimlerin görüşlerini de karşılaştıracak gücü de yok bu insanlarla yapması gerekir bu insanlarda taklit etmesi caizdir taklit etmesi yani taklit de demek ben birisinin delil olmadan ben bu kişiye uyuyorum demesi mesela senin peki kime uyması lazım en güvendiği alim kimse ona uyması lazım en güvendiği alim kimse ona uyması lazım benim güvendiğim en büyük alim kimdir misal? İmam Ebu Hanife benim güven Tamam onun görüşünü al. Problem yok. Caizdir. Öbürü nedir? Şafi. Onun görüşünü al. Problem yok. Caizdir. Öbürünün ne? Binbaz. O çünkü ben Binbaz veya Hüseymin o, o alimlerin görüşlerini toplamış. En güçlüsünü seçmiş. Dolayısıyla ben Binbaz'ın görüşünü alıyorum. Öbürü ne? Hüseymin. O Hepsini görüşünü toplamış. Ben ona soracağım. Dolayısıyla avam insanın, normal insanların taklit etmesi e, caizdir. Taklit etmesi caizdir. Ancak ancak bazen e, avam insanı da normal insanda bazen e, misal bazen görebiliyor. Araştırabiliyor. Kitapları okuyabiliyor. Bazen açık olan şeyler var. Bazen Açık olan şey ne? Apaçık burada bir hadis var. Hadis apaçık görüyorsun. Diğer taraftan diğer imam, diğer mezhep imamının deliline bakıyorsun. O adamın delili yok mezhep imamın. Kendi görüşüne göre amel etmiş. Delil belki ona ulaşmamış. Dediğim gibi o sebep. Kendi görüşüne göre amel etmiş. E sen bakıyorsun burada bu alimin delili var. Sen onu görebiliyorsun. Araştırdın görüyorsun. Sana düşen ne olmuş oluyor? Sen delile uyman gerekir o zaman. Çünkü sen görüyorsun apaçık her şey açık ortada. Yok açık değil ben bilemem. Çok, çok e, zor falan dersen o başka onu taklit et. Ancak sen araştırmışsan görmüşsen apaçık bir delil varsa kendi imamın kendi mezhep imamın hata yaptığını veya hadisle amel etmediğini veya belki hadis ona ulaşmadığını gördüysen sana düşen nedir? Sana düşen orada kendi mezhep imamının o görüşünü bırakıp Bilakis delile uyman gerekir. Çünkü mezhep imamları da diyor ki hepsi benim görüşüm hadise terş düştü, düştüğü zaman benim görüşümü duvara atın diyor. Benim görüşüme uymayın diyor mezhep imamları. Dolayısıyla biz eğer bunu görürsek kendi imamının hata yaptığını kanaatına vardıysan o kanata vardıysan o konuda o kendi imamına uyman caiz olmaz. Ya, ya ne yaparsın? Ee, doğru olan görüşe e, uyarsın. Peki biz ne yapmamız lazım? Biz elhamdülillah bazen okuyabiliyoruz, görebiliyoruz ha. Okuyabildiğinde, görebildiğinde hata yaptığını kanaatine vardıysan o zaman doğruya uy. Hataya uyman caiz değil. Peki biz araştırabiliyoruz biraz şudur, budur. Bilemediğimiz zaman da ne yapıyoruz? Bilene soruyoruz. Alimlerin görüşünü arıyoruz. Binbaz, Özeymin, Elbani. Onlar güvendiğimiz alim. Onlara soruyoruz. Gücümüz yettiği kadar. Peki bu dışarıdaki insanlar, avam insanlar, yaşlı hiçbir şey bilmiyor, adam bir şey okumamış, şey etmemiş. O insanlara karış, karışmıyoruz. O adam kendi güvendiği alime sorsun. Kendi mezhep imamına uysun. Çünkü taklit, taklit caizdir. Taklit ne zaman caiz olmaz? Taklit şu zaman caiz olmaz. Sen birisine uyuyorsun, sana delil getirilmiş. Hata olduğunu görüyorsun. Halen bile bile hata olduğunu göre göre halen ona uyuyorsun. Bu yanlış. Bu caiz değil. Hata olduğunu bildiğin zaman, öğrendiğin zaman onu veliki senin imamın olsun, veliki hocan olsun onu terk etmen lazım. Çünkü Allahü Teala kıyamet gününde diyecek ki murselin. siz peygamberlere ne hesap verdi? Ne, nasıl icabet ettiniz? İcabet ettiniz mi? Kabul ettiniz miydi? Ebu Hanife veya Şafiye veya Malik'e kabul ettiniz mi diye sormayacak Allahü Teala. Peygamberlere soracak. Dolayısıyla önemli olan, önemli olan delile uymaktır. Ha diğer dışarıdaki insanlar, o insanlar avam, bez taklit edebilirler ki taklit e, İbn-i Abdülber gibi i̇bn Kudame gibi takliti icma ile caiz görüyorlar. Yani ilim ehlinin arasında ihtilaf yok diyorlar. İcma ile caiz. Ancak ne zaman caiz? Sen halen delili gördüğün zaman, kendi imamının hatasını gördüğün zaman halen onu ona uyuyorsan bu caiz değil. Bilmiyorsan, bir şey görmedin bilmiyor, o zaman kendi imamına uyman caizdir. Bu bilindikten sonra kardeşler, bazı alimler taklidi caiz görmüyor. Bazıları da caiz görüyor. Ama demin dedim ki ittifakla caiz diyorlar. Çünkü taklitten bazıları başka şey anlıyor, bazıları da başka şey anlıyor. Taklidi, taklidin manası Söyleyen kişinin delili olmadan onun sözünü kabul etmek. Taklit budur. Bazıları bu tariften şunu anlıyor. Söyleyen kişi delili var ama ben bilmiyorum. Adamın delili var. Ancak ben bilmiyorum. Bu ittifakla caiz. Bu icmayla caiz. Bazılar da diyor ki yok. Eğer taklit şu manada olursa caiz olmasın. Adamın hiçbir delili yok. Adamın bir delili yok. Sadece onun sözünü ben alıyorum. Onun bir delili yok. Delili olması önemli değil. O adam kendi söylediyse bitti. Ha bu caiz değil işte. Bundan dolayı İbn Kayyim, Şevkani gibileri bundan dolayı caiz görmüyorlar ve kasıtları bu. Yani o adamın delili olmasın. O adamın sözü delildir diye kabul etmek. Bu caiz değil. Bu caiz değil. Ancak o adamda delil var ama ben bilmiyorum. Ha bu bu ise caizdir. İşte taklidi böyle tarif edenler caiz görüyorlar. Diğer türlü tarif edenler de caiz görmüyorlar. i̇bn Kayyim ve Şevkani gibileri. Dolayısıyla kardeşler, sonuç olarak nedir? İlim ehli kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. İhtilafın sebeplerinde birçok sebepler var. Onu da demin, demin bazı sebepleri zikrettim. Bize düşen, alim Bize düşen nedir? Bize düşen biz güvendiğimiz bir alime uyarız. Ancak e, o alimin hata yaptığını bilirsek, kanaat getirirsek o zaman o konuda o alime uymak caiz olmaz. Bilakis delili daha güçlü olan, delil olan alimin görüşünü almamız almamız vaciptir. Dışarıdaki insanlarda, avam insanlarda işte sen şu alimi taklit ediyorsun, sen bunu değil kesinlikle böyle bir şey demeyiz. Çünkü o adamlar ammî. Onlar kendi güvendiği alimlere e, sorsunlar labes. Niye bunu diyorum? Çünkü bazı insanlar türemiş. Bu Ebu Said el-Yarbuzi gibi onların takımları e, Ebu Saidçile. Bunlar selefiliği işte mezhep inkar etmek, mezhep taklit etme Bunu öğrenmişler selefilikten. Bu yanlış. Selefilik bu değil. Selefilik taklidi haram kılmıyor tamamıyla. Ne zaman haram kılıyor? Sana delil geldikten sonra halen sen o imamına uyuyorsan, hatada ısrar ediyorsan, bile bile hatasına uyuyorsan bu caiz değil. Şu hata sen bilerek uyuyorsun. Ancak adam bir şey bilmiyorsa ha, ama adam ne yapsın? <gülüyor> Güvendiği alime soruyor, onu taklit ediyor. Bu bu caizdir. Ki bu insanlar, bu Ebu Said Yerbuzin'e tabi olan insanlar onu da inkar ediyorlar. Yok adam ne yapacak? O ammi, o cahil, o yaşlı adam Kur'an'ı alacak, Kur'an'dan kendisi hünkül çıkartacak. Hadisi alacak, hadisten kendisi hüküm çıkardı. Bu şüphesiz ki yanlış ve selefiliği bu anlıyorlar. Bu yanlış. Selefilik bütün alimlere hürmet eder, bütün mezhepleri kabul ederler, hürmet ederler. Onları severler ancak onları masum, hatasız görmezler. Mutaassıplık, taassıplık yapmazlar. Hataysa hatadır deriz, onu severiz ve deriz ki bu hata yapmıştır. İnşallah ona bir ecir vardır. Ancak bu hatada ben bu imama uymam. bilakis doğranan görüşe uyarım. Selefilik budur yoksa selefilik başka türlü değildir. Nam. bunu bu kadar eee iktifa ediyoruz. Eee sorunuz varsa sorabilirsiniz. Nam. Bakın bir hadis dedi der Mustafa Peygamber Efendimiz köpek bir tabayalı zaman 7-8 kere topraktan. Evet. Kezdi ya ama bu Hureyra 3 kere yapmış. Evet. Belki başka bir sebepten dolayı, bilemeyiz. Yani belki başka bir sebepten dolayı, belki başka bir şey duymuştur. Allah-u Alem bilemeyiz. Ancak bizim için önemli olan, ki cumhur alimleri öyle diyor, önemli olan rivayet ettiğidir, gördüğü değil, yaptığı değil. Önemli olan rivayet ettiği hadistir diyorlar. Sonuçta güvenilir yani sahabem. Ha, o sahabenin o, ne yaparsa yapsın o bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan hadistir. Bizim için önemli olan hadistir. Bazı alimler de diyor ki işte bu Hanife gibi diyor demek ki bu niye ona tersine amel yaptı? Demek ki bir şey var. O, ben o zaman kabul etmem. Bunun görüşünü, sahabenin görüşünü kabul ederim diyor. İhti, yani bir kayda ihtilafından dolayı. Tayyip. Ben şey bazı insanlar bizi camide gördüm mü değişik şekilde namaz kılarken evet. diyorlar ki sen mezhepsizsin diyorlar. Bunlara ne deriz? Yani adamla şimdi orada mezhep şeyine girecek halin yok münakaşasına camide. Adama kısaca dersin ki yok ben ya şunu dersin yok ben Hanefiyim ama bu konuda Ebu Hanife yanlış yapmış. O zaman tartışma büyür. yer sen mi bildin diyeceksin bütün şeyleri. Sen ondan daim bildin diyeceksin. Ve hatta adama dedi ki ben Şafiiyim de ortu leman oradan. <gülüyor> Çünkü avam insanlarla yani tartışamazsın. Adama bir şeyden anlamaz. Sen mi daha iyi biliyorsun der çıkar adam yani. Ama problem ozmaddeler ki mesela. E, Şişe mi şerifi diyorsun ya? O zaman ya senin baban Şafi değil ama. Ben Şafi oldum amca diyeydim. <gülüyor> Söz senin, senin baban Hanefi diyorlar. O zaman sen de Hanefi uyman lazım ala kull yani bu insanlara ilk davette şuna da dikkat edilmesi lazım. İnsanlara davet edeceğiniz zaman adamın elinden, ayağından başlamayın. Amelinden başlamayın, Mezhepten başlamayın. Bu doğru bir şey değil. Bilakis adama tevhid anlatın. Adam şirk içinde yüzüyor sen daha diyorsun elini buraya koy. E bu saitçiler öyle yapıyor maalesef. E bu sait yer bu zifan bunlar davetten kasıtları hiç tevhid falan önem vermiyorlar. Tevhid mi? Davet ediyoruz. Ne adam işte sen niye parmağını kaldırmıyorsun? Sen neye? Bu yanlış bir şey. Mansur. Sen adamı biz diyor yani Türk toplumu olarak biz adamı tevhidin düzeltelim. Allah'a hamd edelim yani. Sen daha parmakla uğraşıyorsun. Birçok insan şirkte yani bidatla şey sen başka şeyden uğraşı. Bu doğru metot değil. Doğru metot peygamberin öğrettiği bir şekilde. O da nedir? Tevhid davası. İnsana tevhidi uluhiyet ibadeti anlatmak, şirki anlatmak, bidatı anlatmak. Şimdi iki kişi sonra soruşalım anlatacağım. Eee yine soracaklar. Yani, Önceki şey konudan. Eee şey e, süre inancıların küfre girdiler mi veya e, hani onların herkesin ilkesi ilkesi nedeniyle yani için bir de e, hangi markalar hani bunların marka olduğu için herkesleleşmiş. Yani işte, bunların hani yeme cayisi yani diye bir şey markanların mı? Süleymancıların. Süleymancıları. Yani Süleymancıları tam bilmiyorum. Yani Süleymancılarda şirk var. Yani asıl olan onlar da Süleyman Hilmi Tuna'da medet falan umuyorlar. Rabıta yapıyorlar. Bu gibi şirkleri var. Nedir bu rabıta? Rabıta yani gözünü kapatıyor. Meditasyon. <gülüyor> Hinduların yaptığı gibi. Gözünü kapatıyor. Şeyhini önüne getiriyor ve şeyhinin iki gözü arasından bana feyiz ve nur geldiğine inanıyorlar. Böyle acayip bir inanç yani. Hindulardan alınmış. Sonra o ölüden Hilmi Tuna'dan medet umuyor. Yardım istiyorlar falan. Bundan dolayı birçoğu şirke giriyor. Ancak yani bu Süleymancıların hepsi bunu yapıyor mu bilmiyorum. Ya ben bu konuyu Şehzad-ı Şeseri diye bir alim var. Dedim ki yani adam tarikat içindeyse biliyorsak bu adamın arkasında namaz kılınır mı dedim. Dedi ki yani sen onun şirk işlemediğini görmediğin zaman kıl dedi. Tarikatta dedim o tarikat ya da çok şirk var. Yok dedi. Sen şirk işlemediğini görmediğin müddetçe kıl dedi. Dolayısıyla sizin yapacağınız onların şirk yani Eti satan kişinin veya kesen kişinin şirk işlemediğini görmediğin e, müddetçe yiyebilirsin. Arkasında kılabilirsin namazı. Ancak gördüğün zaman veya duyduğun zaman veya başka arkasında arkadaşların duyduğun zaman o zaman kılman caiz değil. Çünkü Müslüman'da asıl olan Müslüman olması, e, tevhid ehli olması, e, şüpheden dolayı adamı tekfir etmeyiz hemen. E, dolayısıyla... Asıl olan tevhiddir, Müslümandır. Ta ki bir delil gelene kadar. Güçlü de bir delil. Bu adam şirk işliyor diye. Tayip, akşam namazı kaçta burada? Altıya otuz beş geçe. İnşallah kaç? Şimdi farz edelim ki adam şirk işliyor. Bu adam da et kesen şahıs. Yani ücret ikame etmeye gerek, gerek yokuz, et yememek için yani Yani için. sen o eti ihtiyatın yemesin. İhtiyatın kesin olur yani. E, Türkçe ihtiyatın e, mı? Şey e, yani temkinli davranarak yemesin. Temkinli davranarak yemesin. Dikkat dikkat ederek yemesin. O baptan ancak adamı tekfir etmek için başka şartlar var. Onu da biliyorsunuz tabii. O zaten o ilim ehlinden soruldu değil mi? Ee, tabii yani ilim talebi, Kur'an ve sünnet bilen adama an anlatılır. Bak bu senin yaptığın şirk. Hı. Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor. Hı. Anlatıldıktan sonra Hı. halen inat ediyorsa ondan sonra adam tekfir ediyor. Bir şeyde bir metod fazla diyor. Metod şey, onus, bizim, biz bu, bu, küçük olduğumuz için veya eskiden bazı cahiliye iş yeri olduğu için milletler için bize saygı görmüyorlar. Saygı görmediği anda işte bizlere saygı kabul etmiyorlar bizim milletlerimize. Evet. Yani küçük kişinin eskiden böyle demişim sen bana işte bir şey mi yönetmesi çalışıyorsun diye de bazıları sözü var. Şimdi o kişiye saygı eden kişi mi? Şöyle de nasıl ediyor? Yok ilim talebi. Herkes değil ilim talebi. Ha sen yine açıkla. Evet. Onun şırk bu bak Allah böyle diyor. O kabul eder etmez etme şeydir. Ama bir kişiyi kafir demen için ilim talebesi yitip, Kur'an ve sünnette açıklaması gerekir. <gülüyor> evet. Sizin dediğiniz gibi mesela e, Yahudiler ve Hristiyanlar et yemek caizdir. Ve o sizin hadis e, hadis, e, sahabelerin önüne et getirildi. E, ve onlar besme çekerek yedi yani. Evet. evet. Şimdi nasıl anlayacağız? Yani et getirildi, bir oluyor yoksa biz gidip de yiyebilir miyiz yani? Bizim önümüzde getirmesi lazım mı yoksa biz, biz yok alabilirsin problem yok onda ki bu dört mesebe göreceğiz dört mesabe göreceğiz ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların iki özelliği var e, kestikleri yenilebilir ve e, kadınlarıyla evlenilebilir bu özel e, diğer kafirlerden özellikleri bu kadınlar şimdi kadınlar şimdi e, risen şimdi kadınların da, şimdi oluyor. Şimdi onu Hristiyan, Hristiyan biz bilemiyoruz. Onu Hristiyan, Hristiyanım diyorsa ala, Hristiyandır. nasıl olacak onlar? Yok Bahadır. soracaksın. Bahadır, Öbür türlü oluyor, mu? Öbür türlü oluyor mu? Nasıl? Ha, kadının bir e, Yok, <gülüyor> caiz değil. O iti, icma ile caiz, değil. Hiçbir yani, alim onu caiz görmedi. Yani e, oluyor ya mesela Efendim, ha, adam kelimeye, Müslüman olmuşsa kelime getiriyor Müslüman ediyorlar. Mesela o oluyor mu? Adam Müslüman olmuşsa başka. Müslüman olmuşsa Müslüman oldu demektir. O zaman caiz olur. adam içinden inanmıyorsa o münafık demektir. Onu sen bilemezsin. Niye diliyle söylediyse ben aslında inanmıyorum. O zaman o kadının o, o kadının diyor mesela diyor hani ailesinden de kavga etme. Ha. oldum diyor. O zaman yani Adam, demek adamsın, ki içinden adamsın. olmamış. Oldu. O zaman o kadının o, o erken, erkekte kalması caiz değil. Caiz değil. değil. Bu, benim bir sorum daha var. Mesela şimdi Süleymancılar diyorsunuz öbürkünler de mi muaynesi. Mesela sadece Süleymancılar var mı? Yok diye mesela. Erbakancılar var, Diyanetler var. Mesela bu et kesip satanlar mesela. <gülüyor> Onların nasıl? İşte bunlar da hani hepsi değişik. <gülüyor> şimdi bunlar da e, şirk falan bilmiyoruz yani bu yok, Erbakancılar yok. Olan vardır, şahıslar vardır ama biz bilemeyiz yani. Onun için sen ye, problem yok inşallah. Yani onların eti kestiği ette falan. Hatta Süleymancılar da dahi yani. Sen o adamın şirk işletmediğini görmediğin müddetçe ye bir Beysuk. Ta ki baktın ki bu adam mesela Allah'tan başkasından medet umuyor. Türbelerden medet umuyor. Allah'tan başkasına kurban kesiyor. Şeyhim her şeyi bilir, gaybi bilir. Süleyman tuna, kabirden kalkar işte yağmur yağdırır. Şunu yapar. Bu dediği zaman, duyduğun zaman o zaman onun yani etini yemezsin. Hadi arkasına bak. Ne ama namaz da kılınır. Ne sabe? Demişti, hirsenen hayvanların etini yiyebilirsin. Mesela bir hoca demişti, aideden soğutup falan alabiliriz demişti. E, şey, ama onu nereden bileceğim ki hirsen kesildin? Tamam Almanya'dır herkes Hristiyan devleti ama ne? burada neredeyse hiç kimse Hristiyan değil ki ateistler. Şimdi ilim ehli şuna bakıyor, eğer devletin çoğunluğu Hristiyansa Hristiyan olarak kabul edersin, bakmasın onu. ha Buradaki problem ne? Buradaki çoğunluk Hristiyan mı? Yoksa ateist mi? Şimdi i̇şte arkadaş doğru yani çoğu inancı yok yani. Hıristiyan ama şeyde olarak Hristiyan geçiyor. Kağıtlarda olarak. Adamlar açıkçası. Aişe inancı yok. İnancı varsa bir tane inancının gitmiyor. Mesela bunların evet. fastın zamanları var. Adamlar yapmıyor. Mesela benim de inancım yok diyor. Adam ama diyorsa. Ama ya Katoli işte ya efendi şimdi diyor. Yo adam diyorsa ben Hristiyanım Tamam Hıristiyandır onu öyle kabul ederiz. Ama diyorsa ki ben inanmıyorum derse. Halbuki o zaman inanmıyor. O zaman Hristiyan değil demektir. Ha, bu Almanya'da çoğunluk e, e, ateist ise o zaman e, yemeyin. Kestiği etleri yemeyin. Çünkü çoğunluk ateist. Çünkü ilim ehli çoğunluğa bakıyor. Ama yok çoğunluk e, Hristiyansa, o zaman yiyebilirsiniz. Ama kesin olmak istiyorsanız tabi ki Müslüman durup da gavurdan almayın. O da ba başka bir şey. En iyisi Kalbiniz rahat olması için Müslümandan alın yine. Bir de dediği gibi yani tabancayla vuruyorlar. Ee, o zaman şey eğer tabanca vurduktan sonra ölüyorsa hayvan, o zaman onun yemek caiz değil. Mundar olur. Yok ölmeden hemen kesiyorsa. Ölmeden hemen kesiyorsa yani o zaman caiz yaşı olur. Yavaş yaşıyorsa yaşıyorsa yani. halen <gülüyor> ve kesiyorsa o zaman caiz olur. O, elektrik o elektrik oluyor o zaman? yaşıyor mu halen? Kuşturunca yaşıyor. Yaşıyor sonra kesiyor. O caiz. Ha, o, o mundar değil. Ancak elektrik vermek caiz değil. Çünkü hayvana o, eziyet, eziyet çektiriyorsun. ben mesela biri kesiyordu. Vurma dedim. Yapma falan dedim. Vurdu ben onu kurban olarak kabul etmedim. Bu sefer et olarak kabul ettim. Şimdi ne oluyor burada? Şimdi sen evet. kurban, kurban, bayramında, bayramında, hı. Evet, kurban bayramında kurban bayramında asıl olan kan akıtmam et değildir. Tamam, Şimdi ben anladım. sana şöyle bir şey diyeyim. Birisi desi kurban bayramında ben kurban kesmeyeceğim. Kasaptan 30 kilo et alacağım dese olur mu? Olmaz. Mecbur kan akıtman lazım. Oradaki Allah önemli olan kanı akıtman Allah için. Evet, evet. Dolayısıyla senin yapman gerekir. Orada evet, tamam. kan akıttın. Onu o niyetle yapman yani gerekiyor. Yani. Uyu yani. uyuşturmayın. O çünkü yani öyleyse, eziyet etmek var orada. Ama uyuşturduktan sonra halen yaşıyorsa, kesiliyorsa o mundar sayılmaz. Hayvan gerildi sadece yani. Hı. Kurbanlık gerildi. Yani sertleşti Hı. bir demek. <gülüyor> tayyip. la yani onda bir base olmaz inşallah. Ama yine de ilim ehlinin <gülüyor> şeyh şunu caiz görmüyorlar. Yani mundarlığından falan değil. Ona Ceyrana falan vurmak hayvana eziyet olduğundan dolayı caiz değil diyorlar. Bunun lazım ojenin. geldiğinde. geldiğinde.